...gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... ...Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız. Merhaba Özcan abi. Merhaba Coşar. Ee, şimdi Özcan abi... Ge ...geçen haftadan yine sarkan bazı konularımız oldu. Bu böyle devam edecek. Ee, evet. Ama... Ben e, izninle bir iki tane hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ee, biraz senin adına konuşuyor gibi olacağım ama müsaade edersen lütfen. Çünkü dinleyicilerden mesajlar geliyor. Ee, bu mesajları topluca yanıtlamak adına. Ee, Özcan Yükseğin, e, Şehrazat'ın Sırları adında çok önemli bir kitabı var. Ve binbir gece masallarını anlamak isteyenler, daha derinlemesine e, bir takım okumalarda bulunmak isteyenleri mutlaka tavsiye ediyorum. Bunun dışında hakikatçi ve cinistan da okunursa bu konuştuklarımız daha da anlamlı, daha da güzel hale gelecektir. Ee, o yüzden izninle bunu anons etmiş olayım. Çünkü Özcan abi dünyada... Bu konuda bence masal çözümlemelerini, bu denli derinlemesini yapmış tek kişi. Kendisi benim abim, dostum olduğu için söylemiyorum sadece. Bu konuyu gerçekten araştırdığım ve ben de hayatımın çok önemli bir kısmını masallara adadığım için bunu çok net söyleyebiliyorum ve bizim yaptığımız gibi bir programda bizim takip edebildiğimiz kadar daha önceden yapılamadı. Şimdi benim burada... Ee, hemen giriş yapmak istediğim geçen haftadan kalan konular var Özcan abi. şimdi bunları sana hatırlatmak evet. istiyorum yani kendime de hatırlatmak istiyorum bir kere hal hal masalında bir kumrudan bahsettik ben bir kumrudan bahsettim ama kumrunun neyi temsil ettiğini e, konuşmadık konuşamadık diğer konulara daldık da e şöyle bir kısaca masalda nerede geçtiğini anlatacağım e, dinleyicilere. Burada masalımızda bir genç kız vardı. İşte e, halhalı vardı onun. O halhalı e, işte bir şehzade bulduktan sonra o sadece onun bileğine olan bir e, halhaldı. Sonra işte bunun üvey kız kardeşleri düğününde onun saçını yaparken ona bir büyü yapıp e, aslında... Ee, o iğneler yardımıyla bir kumruya dönüştürüyorlar. Daha sonra kumruyu e, bu şehzadenin balkonunda e, işte e, bekleye bekleye bekleye bekleye bir gün e, derdini işte e, öte öte anlatıp e, şeh, e, şehzade de o diken şey, iğneleri toplarken kumruyu tekrardan pre, e, bir e, ne diyeyim genç kıza dönüştürüyor. Şimdi bu aşk hikayesini kumru neyi temsil ediyor? Kumrular ee, tek eşiler ve ömür boyu birbirine bağlı e, başka sevgileri olmayan e, kuşlar onu temsil ediyor. Yani e, insanlara da yakın, e, en yakın kuşlardan biri. Belki başka bu, bu, buna benzeyen kuşlar da var, hayvanlar da var kesin ama. E, bir yandan da insanların onu görebildiği bir e, yerlerde dolaştıkları için evlere, evlerin çatılarında şunda bunda. Yani bizim Magma dergisinde vardır. Penceresinde her zaman gelir. E, onu temsil ediyoruz. Yani burada bir, evet, evet. Bu, burada e, kumrunun özel tabii bir anlamı olduğunu görüyoruz. Tek eşliliği temsil ettiği için. O aşkın aslında dimosu yani yok çünkü zaten. O yüzden. Ama yani ben... iki, iki biçimliliği de yok. Birbirine erkek ve dişi Birbirine e, biçim olarak, büyüklük olarak aynı Ama olması şey, gerekiyor bir... ki. Oroz ve tavuk kadar bir fark yok. Ama bir şey söyleyeceğim o zaman. Bu dimorfi yani insan erkeği ve insan dişisinde var. O zaman insan, yani tek insan, yok. insan tam... tekteşli olmamalı mı? Yok. insanda vardır diyemeyiz. E, hafifçe var gözüküyor e, diyebiliriz. Yani o büyük bir Sorun da yaratıyor e, belki de. E, böyle de aslında burada bir şey yapıyoruz. E, akıl yürütüyoruz. Aslında e, bu belki insandaki dimorfi zihninde dimor, dimorfi var. Bilemiyorum. Biçiminde... biçiminde. Yok bedensel olması lazım. onun zihne yansıyordur. E, ama e, benim görüşüm... E, çünkü ortalamada şimdi normal dimorfide... Oroz ve tavuk arasındaki şey... E, hayvan anlamında bayağı bir fark var. Ama insanda çok uzun boylu kadın da olabilir, e, çok kısa boylu erkek de olabilir. Yani insandaki e, dağılımı o kadar, e, yani genel ortalamada böyle bir şey var ama insan, insandaki dağılımda öyle bir özellik de var. Bunları da düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Belki sonraki masallarda birazcık bu konulara da değiniriz bu. Eşitlik, eşitsizlik üzerine bazı masallar da var zaten. Onlara değineceğiz. Evet. Şimdi e, bu, ben bir şey hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. E, kristal ayakkabıdan bahsettik e, Cinderella'da. Ve halhal, binbir gecedeki halhal masalında, öyküsünde de bir e, halhaldan bahsettik. Burada aşkın e, biricikliğinden bahsediyoruz değil mi? Yani bu bunların bir tane ayakkabı evet. olması bir kristalden olması camdan olması işte elmastan olup çok ince olup bir bileği uyması aşkın aslında bir tek olması anlamına geliyor Evet Doğru tek, ben, tek ve, yani tek ve benzersiz olması yani en olması e, diyebiliriz en yani e, o da olur bu da olur olunca aşk olmuyor yani baş, başka başka şey olabilir ama yani e, öyle bir şey ona kapılıyorsun, aşık oluyorsun yani onsuz olamıyorsun ve ee, da e, masallar çok güzel e, işte böyle e, güçlük çekmeden e, tarif etmiş oluyorlar. O burada çok güzel bir öyle. Evet. Çok güzel bir şey e, bence altını çizdim. Tek ve benzersizdi çünkü bir dinleyici demiş ki bir e, kadın dinleyici. Ben demiş dört erkeğe aynı anda aşık olabiliyorum. Şimdi ben e, müsaadenle şöyle bir açılım yapacağım. Bence aşk tek ve benzersizlik üzerine olan ve onsuz olmayan bir şeydi. bence yaşadığı his bir e, cinsel çekim dışında bir aşk olabileceğini ben düşünmüyorum. Belki bir tarif yanlışlığı var. Sen ne dersin? Ya orada e, yani aşk biliyorsunuz aşk sözcüğü çok metafor olarak çok kullanılan bir şey yani. Siyasi partilileri de aşk diyebiliyor. E, aşkla seviyorum şu, e, şu takımımı diyor. Yani bu, e, bu orada bir metafor. Ama aşkın kendisi bir doğası var. Bu e, çok güçlü bir şey. Bizden öncekiler ve bizden sonrakilerde de o olacak. E, o doğa üzerine bütün e, insan toplumu, insan arasındaki ilişkiler... E, Çocuklar, çocukların büyümesi, babanın ona bakması, annenin ona şefkat göstermesi. Bunlar hiç de öyle basit şeyler değiller. Yani Bunları çektiğimiz zaman masanın üstündeki her şey dökülür. Doğru. Ama bireysel olarak kişiler, her şey, bir sürü beş kişiler, yani normal bir şey olmaması zaten bence yanlış olurdu. Böyle o da bir... O tür bir aşktır ama e, bizim şu anda dediğimiz çok daha nesnel, çok daha doğal e, yani insan bilinciyle çok değiştirilemeyecek şeylerden söz ediyoruz. Ya çok aslında önemli. şöyle bir şey ben e, müsaadenle şöyle bir şey hatır. Beş karısı olan e, şeyler var, e, erkekler var. Ben beşini de aşığım diyebilir. Bence aş, beşini daha aşık mıdır? Bir yani ben, ben şey sanmıyorum bir, yani. Ben, yürüme, ben, ya, harem, evet. haremleri de var falan ama biliyorum evet, yani evet. orada bir gözde evet. gözdeleri oluyor. Şimdi abi ben şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. Binbir gece masalları aslında bir özgürlük hikayesi. Kadın, aslında kadın ve erkeğin aşkla yani Şehrazat da Şehriyar'ın ölümü, ölümsüzlüğü, ölüme erteledikleri ölümsüzlüğe aşkla ulaştıkları bir özgürlük hikayesi. Burada e, ben bir, tarihsiz bazı yorumlar ve şeyler görüyorum. Mesela kadının e, farklı şekilde algılandığı ile alakalı. Bunu çok detayına girmek istemiyorum ama dinleyicileri bunu hatırlatmak isterim. Burada bir aslında e, insanların anlaması gereken ana çerçeve hikaye kadın ve erkeğin aşkı. Doğru mu abi? Beklemek istediğiniz bir evet. şey var mı? Evet. Bununla ilgili var tabii ki. E, her şeyden önce ee, masal, bin bir gece masalları adı Şehrazat olan ve şehrin özgür kadını anlamına gelen ve bugün e, bugün yaşadığımız kadınların baskılar, cinayetler e, şiddet ortamı açısından çok önemli. Bilgi olan kadın, masalı o anlatıyor. Bilen kadın e, adı Şehrazat yani şehrin özgür kadını ama onun da bir kız kardeşi var. Yani sadece bizim özgür olmamız Dünyanın özgür olduğu anlamına gelmiyor. Eğer dünyada köleler varsa biz de özgür değiliz demektir. Ee, orada dünya zat da var, kız kardeşi de var. Yani hem dünyanın özgür olması lazım. Ya yani Biz özgürüz ama e, işte Afrika'da insanlar şöyle ya da bilmem ne ülkesinde böyle. Şimdi örnek vermek e, gerekmiyor ama öyle de düşünemeyiz. Yani böyle bir ütopyası da var masalların. Hem bir şehir İtopyası var, hem de e, bütün dünyanın özgür olmasını e, isteyen ve adı çok da e, şeyde kalmasın, e, arada kalmasın diye adını da koymuşlar şehrin özgür kadını, evet. şehir azalt, dünya azalt. O zaman ben buradan şuna bağlamak istiyorum, e, müsaadenle. Ondan sonra da bu haftaki e, aşk masalımıza geçeceğiz. Bu üvey birkaç e, mesaj geldi. Üveylik konusu da çok e, e, anlaşılamadı değil mi? Evet. Bir kere daha bizim tekrar etmemiz ricası diyeyim. E, bu evet. mesela kadının ana karakter olduğu ya da genç kızın karakter olduğu bir şeyde üvey anne, üvey kız kardeş, üveylik meselesi var. Ay bunun bir altını çizer misin? Üvey. Evet. Ederek. Aslında Her... bunu altını e, evet. Bunu çizerken aslında masalın e, anlatma biçimini de biraz anlatmak isterim e, çünkü masal şu anda bizim yaptığımız gibi bu da kötü bir şey değil. Yani ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sen kendi düşünce söylüyorsun ama masallar bunu söylüyor diyerekten söylüyorsun, yorumluyorsunuz. E, İkimiz yorumluyoruz. Doğru olduğuna inanarak yorumluyoruz. Yani herkese göre bir doğru yok burada. Herkese göre bir doğru yok. Masalın bir doğrusun bu olduğunu düşünüyoruz. E, şimdi e, böyle e, böyleyken bir yandan böyleyken masalın tanımında bir yazarı yok, bir filozofu yok. Çok büyük değerli filozoflar var ama üstünde azı sanı yok. Yani bu, bu bizden evvelki kuşakların e, bütün deneyimlerini bize gene bak budur demiyor. Onu sen anlıyorsun, doğru olarak anlıyorsun. Fakat bugün o anla, anlayışın ipuçları pek olmadığı için biz burada bocalanıyoruz. Yani Üniversiteyi bitirmiş oluyoruz, fizik profesörü olmuş oluyoruz, psikolojik profesörü de olmuş oluyoruz, sinemalar, tiyatrolar izlemiş oluyoruz ama gene de bunu anlayamayabiliyoruz. Üveyye ee, e, e nasıl bağlayabiliriz abi? Üveylik nedir? Üvey de işte e, gel, birkaç, e, birkaç e, anlatıda üzerinde durduğumuz şey gerçek aşkla yani bedensel aşkla bedensel arzuyla gerçek aşkın içinde bedensel arzunun da olduğu gerçek aşk birbirine karıştırmaması gerektiğini söylüyorlar. Ee, ve e, hep o yüzden aşk anlatıyorlar. Onu anlatırken de bu bu ve aşk yani gerçek bir aşk değil. Sen orada bedensel etkileniyorsun demek istiyor. Yani şöyle... Ve diyebilir ki bacağını kırarım o kızla görmeyeyim seni ya da bu erkekle görmeyeyim demiyor. Bunu söylüyor. Yani ben Aa, şöyle, doğrudan da söylemiyor. Şöyle özetleyebilir evet. miyiz dinle o zaman? Burada aslında üveylikten bahsediyorsak üvey baba da vardır ama burada konu bir kız kız çocuğuna ergenliğe girecek ya da işte evet. bu bir takım fiziki değişimler yaşayacak bir kız çocuğuna. Çelmesi başlıklı da, yani kız, evet. da öyle. Kız kızda da öyle, Rapunzel'de de öyle işte Pamuk prensesi böyle evet. evet. üvey yani üvey olmak kötü veya iyi anlamında değil üvey olmak gerçek olmayan aşk deyip çok evet. Bunu artık daha fazla dinlemek isteyen varsa da bir sonraki programlarda tekrar ederiz. Çünkü her türlü aşk yavrulama ile sonuçlanır ve o o anne onunla karşı karşıya kalır. Tek başına onu büyütemez. Değil çok zor. Istiyor. Çok zor. Evet. Şimdi bu. Evet. Evet. Bugün çok daha problemli bu konu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ee, i̇zninle ben şöyle bir şey geçeceğim. Ee, bu bugünkü e, aşk üzerine bahsedeceğimiz masal aslında biraz önce senin bahsettiğin bedensel arzunun sadece bezen, bedensel arzuyla yola çıkan e, masala en güzel bence ihtişamlı şekilde anlatılmış. Harun Reşid'in Bağdat Köprüsü üzerindeki rastlantıları beş öyküden oluşuyor. Bunun ilki genç adamın öyküsü. Ben iznimle çok kısaca genç adamın öyküsü masalında ne anlatıldığını dinleyicilerle paylaşayım. Ee, bunu isteyenler tabii açıp kitaptan okuyabilirler. Kita yani tavsiye ederim. Çünkü e, çok tuhaf bir böyle sinematografik, e, dram, e, e, gerilim filmi sahneleri, tuhaf bir bilim kurgu şeyleri var. Şimdi e, birincisi Bağdat'ta bir kişi var, bu kişi bir miras e, konuyor, başına bir e, talih kuşu konuyor ve büyük bir para sahibi oluyor. E, ya ne kadar şanslı bir adamım diyor. O zengin, zengin bir genç. E, e, çok zengin bir, e, birdenbire dört ayağın üstüne düşüyor hayatta, diyor ki ya ben diyor artık... Ee, hiçbir şeye ihtiyacım yok bilmem ne, hayatın zevklerine varacağım ya bir de diyor ne diyor böyle gideceğim de halleden oradan buradan bir kadın seçeceğim kendime onun akrabası olacak anasını babasını çekeceğim onları idare etmek zorunda kalacağım sonra başıma bela alacağım ya bunları niye kafamı böyle böyle işler gideyim diyor köle pazarında Gözüme hoş gelen, en hoş gelen genel kadını alayım. Kaf, i̇şte Kafkasya bölgesinde seviyeliyor bir Kafkasya. Yani Kafkasya alan, evet. Öyle hatırlıyorum, evet. Evet Kafkasyalılar. Yani esir pazarı, esir pazarı. Aslında Kafkasya'da, Kafkasyalılar'da bir esir edilme şeyi de vardır biliyorsunuz Rusya'da özellikle. Evet. evet. Şöyle yapıyor. Ondan sonra kendisi tabii kendisinin parasına güvenerek e, gidiyor ve e, en çok ...etkilendiği gözüne... ...yani tabii ki ben... ...burada sen daha sonra bunu daha fazla açacaksın... ...tabii aşık olmak için... ...bedensel dürtüler lazım, evet ama... ...gidiyor diyor ki hiç tanımadan, etmeden... ...konuşmadan hiçbir kelime bile konuşabilecekleri... ...bir şeyleri yok zaten, hani bir ortak noktaları yok... Ee, ...orada sarışın, mavi gözlü... ...beyaz tenli bir kuzeyli... ...köle seçiyor kendisine eş olarak... ...bunu alıyor evine getiriyor... ...evinde... Çok tuhaf sahneler var. Bunları çok uzun girmeyeceğim çünkü vaktimizi çalmayayım. Ama mesela o kızın yemek yerken pirinç tanelerini kürdan gibi tuhaf bir şeyle tek tek yemesi. Böyle evet. 10 tane pirinç, 12 tane pirinç gibi bunu 15 gün devam ettiriyor. Yani adam kendisi diyor ki yani böyle sanki bir eş gerçekten seçmiş gibi davranmaya çalışıyor. Ona böyle saygı gösteriyor ama bir yandan da bir türlü ona sahip olamıyor. Yani o sahip olamama duygusu da şöyle bir şey. Onunla bir türlü o yakınlaşmayı sağlayamıyor. Ne kadar iyi davranırsa davransın. Ve bir gün diyor ki ya bu kız nasıl böyle yani hiçbir şey yemeden dayanıyor vesaire. Ee, ve bunun üzerine bir gün onu izliyor evet. geceliğin. E, evden çıktığını görüyor ve evden çıktığını mezarlığa Gece, evden, e, gece evden çıktığını görüyor. Bir mezarlığa gidiyor. Mezarlıkta çok tuhaf şeyler oluyor. Tabi bir gül yabani geliyor. O gül yabani buna bir kafa veriyor. Bu bir <gülüyor> kelle yani. Kopmuş bir kelle. Kucaklaşıyorlar, kucaklaşıyorlar. Evet, kucaklaşıyorlar. O sahne mi? yani. Mezarı, mezarı dolduruyor ellerini ve oradan bir kafayı kopartıyor. Yeni gömülmüş ve onu böyle o zarif kız <gülüyor> <gülüyor> yiyor. Hatır hatır yiyor. Çok acayip bir saniye Evet. Yani orada evet. kafayı yiyor. Ee, Ona ne demek olduğunu anlatacağım. Ve ondan sonra bir büyü yapı bunu gördüğünü fark ediyorlar genç adamın ve büyü yapıyor köpeğe döndürüyorlar evet. köpeğe döndürdükten sonra da böyle tabii başından evet. sonra serüvenler geçiyor şimdi vaktimiz yetmeyecek özetliyorum sonuç olarak bir fırıncıya sığınıyor köpek vücuduyla bu genç adam ve burada herkes e... köpeğe şey atıyor Tekme atıyor. Tekme <gülüyor> atıyor. O, oralara giremiyorum. Çok detay var. Çünkü, Oraya sığınıyor. E, o yüzden evet. E, evet, evet. Fırıncıya sığınıyor yani o kaçışmalarda. Fırıncı da bir gün bir, bir kadın geliyor. İşte bu bir paranın sahte olduğunu iddia ediyor fırıncı. Kadının verdiği. Ya diyor bunu köpek bile bilir diyor bak. Bunun üzerine sahte mi değil mi? Bak bu paralar gösteriyor. Sahte olduğunu hemen ayırıyor. Ve bu şehirde köpek e, şey yapıyor. Bir... E, ün salıyor. Sahte parayla gerçek parayı ayırt edebilir diye. En sonunda tabii bir kadın geliyor ve e, bunun bu yeteneğinden faydalanarak kendisini evine götürüyor. Evinde bir genç kız var. Genç kıza diyor ki bak diyor ben bu köpeği buldum bahsedilen köpek buymuş. Genç kıza diyor ki sen diyor gerçekten köpeksen köpek kal ama insansan önceden insansan insana dön diyor. Ve kurtuluyor ve bu kadınla evleniyor. Şimdi ağabey... Sihir yapıyor, döndürüyor. Evet, Sihir yapıyor, yapıyor. sihirle döndürüyor. Evet. Şimdi böyle çok kısaca anlattım ama bir, bu masaldaki e, en kuvvetli temayı e, e, bu bedensel arzunun yani aşkı parayla satın almaya çalışılma durumunu bize açıklar mısın abi? Yani dinleyicilere bu masalı o özgün halini okumalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok etkileyici. Bunun böyle görselliği çok iyi anlatılmış. Ee, bir film yapsam bu kadar güzel olmaz. Çok iyi anlatılmış. O e, ifritin, o kızıl saçlı bir ifrit galiba. Sarışın. Mezara, e, sarışın mı? Ha. E, mezara böyle elini daldırıp yeni gömülmüş şeyi, kafatasını çıkıp Çıkarıp e, hatırlı hatır yemesi sahnesi benim aklımdan hiç çıkmaz. E, neyi sembolize ediyor şimdi, abi? Bu kafa yeme sahnesi neyi sembolize ediyor? Şimdi e, yani bedeniyle düş, düşünmeyip aklı düşünmesi gerektiğini anlatıyor. Kafayı kafayı yeme bize bir Türkçe'de öyle bir deyim var. Bilmiyorum İngilizler e, İngilizce'de var mı? Ha, e, Brains out. Eat my brains out. He, demek ki her yerde var. Demek ki bu olay kafayı e, bizdeki kafayı yeme biraz şey e, bir türlü başaramamayla ilgili bir deyim aynı zamanda. E, ama e, orada da onu anlatıyor. E, çok da güzel etkileyici, çarpıcı. E, gidip bir köle e, tanımadığı birini, açsız biriyle evlenmesini e, akılsızcık, akılsız olduğunu söylüyor. bunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir şey, orada sadece beden, bedensel dürtülerle evet. e, yola çıkıp aşkı gerçekten yaşamadan sadece e, ne bileyim dürtüsel şeylerle yaşamaya çalışan bir erkek aslında evet. bu aşkı bulmuş bul mu bulamıyor ve parasıyla da satın evet. alamıyor. Aslında bu öz, özeti bu. Yani değil mi? kaba bir deyimle yani çiftleşmekle e, aşk yani sevişmek Arasında bir fark vurgulansın diye söyledim yani biri daha hayvanlar şeyine ki onların kine daha aşktı daha fazla aşktı diyebilir çünkü onlar senin bir de konuşuyorsun ediyorsun aklın var senin bir sürü de şeyin var sendeki durum biraz daha onlara benziyor diyebiliriz. Burada abi bir sahte para ve gerçek para ayrımı var. Sen senin yorumun nedir bu bu para nedir sahte olan evet, bir e, gerçek aşkla sahte aşk arasındaki şeyi e, bilmemekti bir e, bir köpek dahi e, onu bilebiliyor Hı. fakat sen bilemiyorsun demek istiyor. Çok e, üstüne vurguluyor yani bunu. Bunun ahlaki bir yanı yok aslında. Öyle e, ahlak burada. E, e, aşkı, yavruyu, şunu bunu, hem erkeği hem kadını yani bir, e, her şeyin bir sonucu var. İnsanları e, yani bunları bilerek davranmaları lazım e, demek istiyor. Öyle uyarıyor yani. Ben şöyle düşündüm abi. Bu adamın köpeğe dönüşmesi zaten başka bir sembol. Onun üzerinde gelecek hafta da konuşuruz da. Yani onu böyle yıllarca gerçek aşkta bak öyle bir hata yaptın ki ilahi adalet sana... Gerçek aşkı, gerçek olmayan aşkı ayırt etme cezası verdi başkaları için ve en sonunda artık bunu o kadar çok yapıyor ki o bu büyücü evet. sihirbaz kız sayesinde artık gerçekten gerçek aşkı buluyor diyelim ve aslında burada en önemli sorunlardan bir tanesi kadının üzerinde bir mülkiyet şu andaki en büyük sorunlardan da bu birbirimiz bu dünyada olan yani bir mülk gibi görmek ya yani parayla satın alabileceğin iktidar kurabileceğin ya da tam tersi evet. bu tersten de olduğu durumlar olabilir ama ben bu masalı belki birkaç ara notlarını gelecek haftada e, konuşabiliriz diye düşüneceğiz ama e, bu aşkla ilgili konuları bence bir süre e, şey de yapabiliriz bir ara verip e, senin deyiminle kalın bazı sorulara geçelim Artık bizim sevdiğimizde evet. evet, program. Evet kalın, evet, kalın sorular, büyük evet, sorular. Aşk da yani, önemli, yani. aşk da kalın bir soru ama böyle hani şu anda gelecek hafta evet. aslında başlamak istediğimiz izin verirsen aşkı artık noktalayalım. Tabii. Ne zaman bir süreliğine evet. ee, ve e, balıkçı ile ifrit masalı ikinci masaldır zaten. Balıkçı ile ifritin masalındaki soru işaretimiz neden yaşıyoruz? Bunu Evet, soru, bile... büyük sorumuz büyük bu. Neden yaşıyoruz? Sakın anlatma. E, sakın cevap verme. Evet. Derece hafta. Yok. E, isteyenler bunu önceden de okuyabilir. Ama bu yapabilir. soruyu sorduk mu kendimize? Bu yani e, bunun cevabı kadar bu soruyu sormak bile bu işin yarısı bence. Çok önemli. Bu soruyu sor. Neden yaşıyoruz? Yaşıyoruz. Sen, yaşıyorum, sen da soruyor bile... musun? Evet, ben her zaman soruyorum. Neden yaşıyorum değil. Neden yaşıyoruz? Neden Masallar şimdi? böyle bakıyor. Bu da önemli. Yani neden yaşıyorum dediğin zaman da aslında yaşamıyorsun. Evet. Yani aslında burada e, daha derin belki bir, bir takım felsefi, bir takım e, daha e, yıllar... En büyük felsefe da... masalda. Evet evet, yani evet onu söyleyeceğim. Birçok bir filozofun bilmemdenin yapamadığı şeyi aslında bir masalla anlatmış durumda bize Binbir Gece masalları. Balıkçı ve ifritin öyküsünü gelecek hafta üzerine duracağız ve neden yaşıyoruzu Özcan abi bize anlatacak ve beraber yorumlayacağız. Bu haftalıkta bu kadar demek zorundayım. Ee, gelecek haftaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın benden de. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız